Modern Sabahlar Modern Sabahlar, sabahlar. 8.17 oldu saat modern sabahlar denip bize Bir kez daha günaydın karşımda Keyif ansiklopedisinden bir yaprak Koklay Demirci. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk. <gülüyor> Size demiştik sevgilinizler. Bildiğin keyifli fasiklo berisine kolay kolay girmiyor. Ay resmen ikinci fasikülden başlamış gibi başladım programa. Hmm. İkinci fasiküller. Yani birinci fasikülde anlatılan şeye gülünerek başlanır. İkinci fasikülün hemen başında. Gülmeler <gülüyor> diye parantez içinde. Gülüşmeler gülüşmeler diye bir, bir hoş bulduk denir. Çünkü hoş buldukla ilgili çok keyifli hikayeler vardır birinci fasikülde Evet işte sevgili dinleyiciler Bunca yıldır tanımışsınızdır artık bizi. Fasikül fasikül önünüzdeyiz çünkü. Evet. <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Kaç yaşında adamlar olduk. Artık yani tamam hava durumuna can sıkacak yaşımızı geçtik. Yani yağmur. Eferin'te başka dertlerimiz var değil mi? Tabii yani mi? güneş, kar, bilmem ne soğuk hava, buz gibi hava falan filan da. Yani yine nasıl kurtulacağız bundan ya? Bu yağmur yağdıktan sonra kalan... Nerede? Arabaların üstünde şehrin genelinde kalan bir leke var ya. O ya, lekeden nasıl kurtulabiliriz? Yağmur yağısı Dolu yağdı ya dün takır takır. Bir de biz tam hava durumunu nasıl diyeyim kişisel almadan hayatımıza devam edecek bir yaşa geldiğimizde esnaflık başladığında mecbur hava durumuyla şey olduk. doğru orayı geçiyorum. Yani, Kişiselleştiriyoruz yani. Hadi bana, yağ diyor, bana mı yağıyorsun diye bağırdım ben. Yağmur yağdı bitti. Hadi dolu da yağdı. Tamam. Hadi taş yağdı. Tamam. Kurbağa yağsın ya Yağsın Yani hadi bunun en şey noktası neyse o yağsın Ondan sonra hava mevsim normallerine dönünce gün içinde O şeyi hatırlamak nedir ne, Bu pislik ne niye oluyor ya Senin bir fikrin var mı Ben ee, pazartesi arabayı yıkattım ondan olabilir mi Yok pazar günü yıkattım i̇şte Hala sen hava durumunu kişisel almaya devam ediyorsun Ege Valla onunla ilgili olabilir Başka bir açıklaması yok Bu arada benim gözlerim hakikaten çok bozuldu ya Hande Yener'i Van Halen olarak okudum. Nasıl okurum onu öyle? Hande Yener'i Van Halen olarak evet, okudum. Evet şöyle reklamlara bakıyordum da. Hı. Ee, sonuçta Hande Yener'de marjinal bir sanatçı Gerçekten Yani o senin gözlerin şey şey e, Niye takmıyorsun onu da anlamıyorum ki ben. Bazen pazartesi günleri takıyorsun sonra bırakıyorsun ya. O mahvete geldi. Anadolu gülütük takmışlar da. Bir de sen adliyeye giderken takıyorsun. Onun dışında başka hiç takmıyorsun. <gülüyor> Onu fark ettim ben. Adliye de boyunluk takacağım bir dahaki sefere. Niye? Sağlıklı göreyim diye mi takıyorsun? Yok. Orada Masum yazıyor, yazıyor mazıyor bir şeyler yazıyor. ya onları kaçırmayayım diye mi takıyorsun? gözlükle adam masumdur derler. Hayır gözlükler de küçük. <gülüyor> Tersinledi. Ters yani gözlükler büyük olsa onun da bir esprisi olabilir ama gözlüklerin de büyük değil Ege. Ay o yüzden haddini bil ve gözlüklerini takıyorum. Galatasaray'ı tebrik edelim. Hakikaten dün gece yarısı şey Fenerbahçe'nin berabere kalmasıyla şampiyonluğu altyazı olarak geçti. Taraftarlar da hafta içi kutlamak zorunda kaldılar. Üstelik kendi galibiyetleri... bir espri yapmıyorsun, bir tespit yapıyorsun anladım bariyle. Altyazı olarak geçti falan filan deyince çünkü. İşte Galatasaraylı olduğunu bugün anladığımız <gülüyor> Fahir, Fahir <ölçüde> <gülüyor> hoş de stüdyomuzda. Valla bugün anladık hoş. Fahir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Şampiyonluk haberi nasıl verilir? Size göstereyim dedim. Ee, Valla tebrik ederiz Fahir Bey. Teşekkür ederim. Evet, <gülüyor> Bu bunu... kadar yıldır siz, siz, siz, siz heyecanlanıyor musunuz? Demek <gülüyor> siz, demek siz yok. Yok. <gülüyor> Aa, yok canım. Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz falan deyince Ama dolayın. Fahir kim şampiyon olursa olsun. Evet, Geçen sene Fenerbahçe kim olmuştu geçen sene şampiyon? Geçen sene de bir takım şampiyon oldu ama hangi takım şampiyon Fenerbahçe oldu? Ya, orta oldu. Fenerbahçe, Fenerbahçe oldu. mi oldu? Beşiktaş mı oldu? Sanırım dedim. Kime dedim ben? Penize <gülüyor> dedin ama hayır. söyledim ben şampiyon geçen oldu. Geçen sene ondan önceki sene hep marşları ile girdi Hep, hep marşlarda. Ben hasta Beşiktaşlı olduğum için zaten şu anda kafam çok bozuk Fatih. Bu şeyini kaldıramayacağım. Aa aşk olsun ya sen de kazandın. Bence ne kazandı? Dostluk kazanmış Dost... olabilir mi? Sağ ol o anlatma bak başka takımları anlat. Ya ben zannetmiyorum. Dostluk kazandı, dostluk kazandı diye git. Git valla git dostluk ya. Dostluk şampiyon oldu. Dostluk şampiyonu oldu diye sen şey yap. Öyle gez. Sırada Demek ayrı ki... bir forma. Beyazlar içinde bir Beyazlar. forma. Dostluğu vurgulayacak bir şekilde. Valla dostluğu vurgulayacak bir şekilde. Sonra seni bir köşede bulacağız böyle. Ben dostluk ne kadar... Ben zaten maç seyretmeyen adamım ya. Daha dostluk kazanmış ha nefret kazanmış. Aa, ne kadar Ege'nin içine... Nefret, nefret söylemi ya. Futbolda kazanır. Ondan sonra gelir. Senin arabanın içinde kazanır gel. Şunu duydunuz mu çocuklar? Dostlukla nefret maç yapmış... Umursamamazlık kazanmış. Üç keselinin maceraları. <gülüyor> <gülüyor> Program bu laftan sonra ona döndü. Ay vallahi ne macera ne macera. Nasıl paylaşır dışarıda kar fırtına var mı? Çünkü vallahi. ben gelirken güneşli... Bir hava vardı. Arabanın <gülüyor> üstü nasıl? Arabanın üstü delik deşik ya. Tepeden galiba bir şey yağdı. Çivi gibi bir şeyler yani anladığım kadarıyla. Normal. Bayağı güzel. Kevgirdi bu da oldu. yağıyor olabilir. Anahtarlar da çok çiziyor çünkü arabayı. Evet. O arabayı en ahtarla arabamı çizdiler. Yok. Hususi yeni arabana. Gökyüzünden yağdı. Gökyüzünde yalnız gezegen. Papa Francesco'dan açıklamalar var. Bu yağ, bu ya yağmur değil. Başka bir şey diye mi? İçimize ee, bir sus lazım Meryem Ana'nın verdiği bir söz gereği 1990 yılından bu yana televizyon izlemediğini söylemiş Pardon bir daha alalım Meryem Ana'ya verdiği söz mü? Meryem Ana'nın verdiği söz Meryem mü? Meryem Ana'ya verdiği bir söz gereği çok Hı -hı. Meryem Ana'ya söz Game verdiği Game of Thrones'u dediğin... da mı izlemiyormuş? Birebir mi? Tek tek soracak mısınız? Valla ben bilmiyorum birebir mi? Bir tek demiş laf lafı açıyoruz seyrettim ben zamanında demiş. <gülüyor> Ondan sonra demiş... Hiç i̇zlemiş, izlemiş, hiç de bırakmış zaten. Demiş. Ne efendim ne laf Yok onu da seyretmedim diyerek düzeltmiş. Arjantin'de yayınlanan e, halkın sesi gazetesi. Nedir? Voice of... Vozetta de la publica. Hayır. Yani Pueblo halk. Doğru? Pueblo. Pueblo yeah. tamam. O zaman Bio... olacak başına ne gelecek? Violetta. La... La Violeta La, la, voz. la, voz. la voz Del Pueblo bu, bu kadar ya bu kadar Abi <gülüyor> ee, hep ben portekizceyle ile İspanyolce'yi karıştırıyorum ya hep karıştırıyorum Ben de hiç bilmediğimden <gülüyor> şey yapıyorum yani Mesela duruyorsun Bir iki kelime söylüyorum o da Sisi e, izlemiyor televizyonda ne izleyecek zaten ya Papa açıp da dizi mi izleyecek yani ne bileyim ya papa olduktan sonra önceki hayatınızdan neleri özlüyorsunuz sorusuna e, sokaklara çıkmayı, e, sokaklarda yürümenin verdiği huzuru e, bir pizzacıya gidip güzel bir pizza yemeyi özlüyorum demiş. E Pizzanın kıramı getiriler var. var dışarıdan söylesin Paket servis yok mu? Ee, Şeyden Orada çok güvenlikten geçiyor. Buz gibi oluyor bir şeye benzemiyor pizza. E ama onu, zaten abi... Tam karşıda söylüyor ama ondan sonra o işi İsviçre'de muhafızlar hani, alıyor. En, en yakın pizza pizzacı. Herkese 100 adım, söyleyecek abi. Yüz adım ötede ya bir de. Hayır o güvenlik işi içi. İçeride pizzacı Parmak sen. parmak şey yapıyor içinde bir şey koydular parmak, mı falan diye. Parmak. Ama parmak parmak göğözlerin... Sevgili dinleyiciler bu kadar Papa demişken isterseniz Papa Vaza Rolling Stone'la bir bulalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar ne güzel şarkıydı bu şimdi bunu dinlemek ayıp mı ya Şeye ayıp Bruno Mars ve e, neydi Aa, Mark, tamam. Ronson. Mark Ronson Mark Ronson'a ayıp Doğru doğru ay açıyız. Onlar Sonda. şimdi şey ee, onlar, onlar artık dadına onlar çıkarsınlar Biraz da bizi yek demiş ya, Yesinler yesinler Dünkü Yağmur'dan bahsettiniz mi yani biraz, biraz. Yani işte, Kişisel hayatımız etkisinden bahsediyoruz Bir de kaç adamlar olarak artık yani. Evet evet bugün gazeteleri Ankara'ya Deniz geldi müjde diye e, Seçim vaatlerinden biri olarak e, Şey yaptı 10 dakika dolu yağdı Ki 10 dakikadan biraz fazla yağdı Bu projesi değil miydi ya? Galiba onun projesiydi hı hı. Çalmışlar. Zaten, Çalmışlar evet e, e, Birileri çalmış ve yapmışlar Bilmiyorum nasıl bir sonuç göreceğiz bir sürü yerde mahsurlar, göller, efendim kanallar, nehirler, şelaleler ülkemiz adeta bir cennet. Öyle deniz zannediyorlar ki çok basit bir şey. Değil. Öyle bakacak sonra da fışır fışır dalgalar olacak. Hayır, denizin ha. böyle bir sorumluluğu o, da var. Evet, denizin türlü türlü o, oyunu huyu, huyu vardır. Evet ondan biraz bahsettik. Madem öyle Galatasaray şampiyonluğundan bahsettik. Papa'dan bahsettik. Aslında programı şu anda bitirebiliriz yani rahatlıkla. Bence de zirvede ya şu anda zirvede. Ve zirvedeyken bırakalım. Çok güzel bir haber geldi. Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Gulu Berdimuhammedov, Muhammedov eee Berdim başkent Aşkabat'ta Seçimlerden 21'dir. sonra balkon konuşmasında eşsiz gelen Türkmenistan onu bilemeyeceğim. Başkını? Ama ya yani kenarda böyle... duran adamı diyorsun değil mi? Biz canım, de kazandık falan dedi. Bayağı kon konuşmayı amaçladı. <gülüyor> bayağı bir konuşan. O acaba? Galiba o bilmiyorum. Ben sana fotoğrafını e, göstereceğim. Tamam, fotoğrafını gösterirsen tanır açıklarsın. 21 metrelik bir heykeli dikildi başka Ashgabat'a. Bu Lalettayn bir heykel değil. 24 ayar altın kaplama. Ee, bir önceki devlet başkanı Kaynak vurulmuşlar mı? kaynak bulmuşlar tabi canım. Ya Şu Bu Türkmeni seçim adı Kendi hekelimi dikeceğim 20 metre. Altından olacak. Ee, altından olmuyor zaten. Kap, kaplamasını anca altına yapıyorlar. Yoksa 21 metrelik heykeli altından yapmışız. Altından taşımaz zaten. Ay dur tahmin edeyim. Buna da Bu da mı eleştirildi? Valla bu da eleştirildi. Ya yuh sanat artık düşmanları yani. ya. Resmen yuh artık yani. Valla bunlar fasalar ve fisolar. 24 ayar altın kaplama olan bu heykel hakkında bir sürü söylenti var ama bir önceki devlet başkanı Niyazov da bu tür heykellerini diktirmesiyle tanınıyordu. Niyazo bir önceki devlet başkanı gün ve ay isimlerini aile üyelerinin adlarıyla değiştirmiş. Kendi yazdığı Ruhname adlı kitabı da okullarda zorunlu ders kitabı haline getirmişti. Ve eleştirdikleri şeyler heykelleri eleştiriyorlar sanatı. Kitabı. Kitabı okumayı eleştiriyorlar. Daha ne yapsınlar? Yani bu adamlar kültüre bu kadar yatırım yapan insanlar bu kadar eleştiri oklarına eliştiruklarına... Üzülüyoruz, üzülüyoruz. Heykele de baktık, heykele baya yukarı dikilmiş, anlaşılmıyor yani. Çalınır. Çalınır. Vallahi çalınmasın öyle. diye zaten. İşte çalınmasın diye en tepeye dikmişler. Buna da şimdi şey olur, en tepe Buna de daha, e, onun heykeli olacak. Vallahi... Bu da eleştirilir. Zaten e, kendi mahallesine diktirmemiş altından heykeli, başka mahalleye diktirilmiş. Neydi? Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın evet, niye... Cumhurbaşkanı yaptığı hiç mi Burada... iyi bir şey yok? Ben onu sormak istiyorum. Yani bunlar konuşulsun seçime doğru. Avustralya'nın Avusturya'nın başkenti Viyana'da e, döner ve pizza salonu e, sahibi olan Duygu Hanım e, yeni bir uygulamaya başlamış. Dönerli pizza ama. Dükkanında. E, yok kibar şekilde sipariş veren müşterilerine doğrudan indirim. Ne güzel. Doğrudan indirim. Kebap lütfen diyene 3.80 alıyor Hı -hı. onlardan. Euro olarak tabii ki. Ne kadar normalde? Hancı ee, bize kebap ver diyenden 4,5 mu? Bana bir kebap diyeni 4 euro alıyor. 4 euro 3.80. Ne? 3.80 mi dedin? 3.80 evet. 0.2 evet. euroluk bir e, kibarlık yani, ve nezaket indirimi. indirimi var. Ay çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Hiçbir fark olmasına gerek yok iki müşteri arasında. Ya da olsa da önemli değil. Sadece bu sözünden dolayı kebap sadece kebap diyendense 4,5 euro. Viyana'ya terbiyeyi öğreteceğiz. Asaleti öğreteceğiz. Bu uygulamadan sonra zaten e, Duygu Hanım söylemiş. Bunu bilen e, müşteriler e, hem selam veriyor gelip oturdukları zaman hem de çok kibar bir şekilde istiyorlar e, diyerek e, lütfen kelimesinin daha yoğun kullanıldığını söyledi. Adamın nasıl canına tak ettiyse o kadar zamanda Hakikaten. kebap çek lava falan diye konuşmalar da bir asab, asabını bozdu. Personel maaşını da kibarlığa göre versin. O zaman belki bir şeyler değişir yani. O mutfağın Kapısının arkasında neler oluyordur? Ya, o Mutfağın arkasındaki konuşmalar değil mi? <gülüyor> ya, esas orada bir maaş farkı olursa e, asalet oradan yayılır. Bir şey sızlıyor kapının altından ne asalet efendim diye açıklarlar. Bu arkadaşlar bu kimindi falan diye. Bu arkadaşlar tavayı uzatır mısınız? Kimin de falan konuları başka türlü konuşuluyorsa o asalet zaman... fışkırır. O zaman düşürecek mi? Yoksa kibar artıracak, olanın, artıracak. Artıracak. Kibar olanın... Kibar maaşı daha yüksek olacak. Tabii kibarlık olacak. zammı olacak. Müşteriden güzel. daha az alacaksın, şeye fazla vereceksin. Böylece adam hiç kazanmayacak belki ama kibarlık kazanacak. Kibarlık kazanacak. Asalet kazanacak. Aynı maaşlarda dostluğun kazanması. Gibi. Aynen aynen aynen abi ya çok hmm, güzel. Dostluk kazandı demiştik. Ozan Bey ee, biliyorsunuz spor konusunda her tür danıştığımız. Ozan'dı Kaya Ozandıkaya mi? Ee, Ozan'dı ee, Şöyle bir şey göndermiş, haber göndermiş. Beşiktaşlı bir grup dün e, Üsküdar'da küfürlü teza yapan 6 Galatasaray taraftarını denize atmış. Dostu kazanmış gene. Denize Yine atılan dost. taraftarları kim kurtarmış? Fenerbahçe taraftarları. Hayır. <gülüyor> sahil o güvenlik. Zaman, o zaman dostlar, dostlar. Çevredeki vatandaşlar sahil güvenlik. Hayır. Zabıtalar kurtarmış. Aa çok güzel. Ama burada söylenmiyor ama zabıtaların da tabii tuttuğu takımlar vardır. Muhtelik. E, tabii. Yani ama zabıtaları da, da zaten kurtarsınlar diye şey demişler. E, sayın zabıta beyler e, memur beyler rica etsek acaba bize yardımcı olur musunuz? Üsküdar'da zabıtalar büyük ihtimalle Fenerbahçelidir. Nasıl kavga çıkıyor ya? Şimdi bu bir spor gazetesinin bir şeyi bu. Tweet'i tamam mı? Bunu göndermiş o zaman be. iki yorumlara bakıyorum. Daha 3. tweet'te kavga çıkıyor ve küfür küfürleşme başlıyor. Maalesef herhalde şey, başka bir şey var herhalde birisi, aralarında değil mi bu olamaz. ki Galatasaray şampiyon diyor birisi, öbürde değildir mi diyor. Bu net belgesiyle falan koştular o zaman ortaya. Yani, Taşpaşa bu... çıkarmışsınlar. Ayrıntı vermek istemiyorum ben. Tek başka bir şeyi, ee, başka bir tartışma çıkarak ama yani bir kere daha göründü ki dostluk kazandı. O zaman dostluğumuzu pekiştirelim şu sıradaki şarkıyla sevgili sana. Severler. Dostluk bu. buyursunlar efendim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüdyosunuz Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sanatseverler Neler oluyor neler bitiyor Diğer günün gazetelerde bakıyoruz buyursunlar oh, Çok hızlı sırayı İnanılmaz tampon tampon trafikte O zaman haberlerimizle devam ediyoruz Türk Hava Yolları iniş ve kalkışta çalınan Hüzün verici ee, Olduğu için pek çok şikayet alan müzikleri değiştireceğini söyledi Hüzün verici değil Böyle bir İçiniz şey var emizliyor ee, böyle kötü bir ortama girmişsin de Ne olduğundan haberin yok Herkes üzgün gibi Sanki böyle cenaze evinde müzik çalıyor olsa Böyle bir şey çalıyor böyle yani yani, Cenaze bu, evinde müzik çalıyor olsa e, Rahmetli'nin anladım. sevdiği en güzel şarkılardır Mesela yani ne olacak ya Ama rahmetli şeyse ne? I like the movie movie <gülüyor> Rahmetli'nin en sevdiği şarkı oydu falan diye <gülüyor> Vallahi olur Hakikaten şey yaptığı yerde hafif kıpırdadı gibi demesinler. Küçük, küçük, küçük salınımlarla yattığı yerde e, temposuna ayak uydurdu. Valla işte içimizi emizliyordu diye. Herkes şikayette ne bulunmuş. Çalacakmış? Alışmış. Sonra, kaç senedir o çalıyordu ya. Evet. 1 Haziran'dan itibaren e, yeni müzikler çello e, sanatçısı ve besteci Uğur Işık tarafından hazırlandı. Müziklerde... Işılak mı, ışık mı? Işık mı? Uğur Işılak yaptı. Dombre açalsaydı ya, her uçağı binmiş. Işılak olabilir. O. Yanlış Uğur, Işık, Işık. Hmm. Uğur Işık Işık. Çello sanatçısı diyorum ya. Uğur Işık Işık Işık. Uğur Işık. E, müziklerde yaban kazından esinlendiğini söyleyen Işık, yaban kazı uz uzun süre uçmak suretiyle havada kalan kıtaları aşan nadir ve enteresan canlılardan bir tanesi. Müzisyen mi veteriner mi acaba? <gülüyor> aslında de... yani bayağı kazla ilgili teknik bilgi var Tabii, bu söylediği bu, bu iş biraz disiplinler arası. Madem hmm. uçuyorsun, e, ne uçar, nasıl uçar? Mesela kaz uçar değil mi? Kıtaları aşar Havada uzun süre kalabilir. Havada uzun süre kalabilir. Ee, Gerçi tabii onlardan esinlenmiş sanatçı. Esinlen, esinlenmiş sanatçı. Biraz yakış evet. noktası gerekir biz sanatçılar için. <gülüyor> Ege'cim sen bestelerinden biraz bahset istersen. Senin Aşk Çölde Bir Vahadır adlı besten de nelerden etkilendin? Mesela ben orada Bedevilerden etkilendim. Bir, etkilendi. bir Bedevi yaşamının zorluklarından yola çıktım. Zaten Onları orada inceledim. sözler çok, çok şöyle, şöyle devam ediyordu. Aşk Çölde Bir Vahadır, Islat Beni Bahadır. O Hı -hı. da Bedevi'nin adı Bir Bahadır. Evet. Bedevi'yi temsil ediyor ve... Önce deveden... E, su, suya olan hasret değil mi? Çünkü çölde gidiyorsun, susuyorsun. Geç Susuzluk geçti. Kaz gibi. Yani çölden geç Çünkü uzun mesafeler kat ediyor ya. <Gülüyor> evet. Bu kazın biz hep müzisyenler kazdan yola çıkarız. Benim kazım da çöle inmişti. Orada. Peki bedevide. şey mi? Önce mesela bu ıı, deveyi gözünün önüne getiriyorsun ve ondan sonra mı? De bir? Deve değil. Kaz, şey, de bedevi. Ayrıca Oktay Bey. Onu ben bir düzelteyim. Tamam. Deve ile Bedevi arasında Hı bayağı böyle sağlam, kolun yok, kolun çizgiler var. B demeyi unuttum çünkü biz arasında. Ve nezaketinden. Mesela Oktay için B demez. Ağzından lan kelimesini duyamazsın. Lan der mesela. Bazen B de, demez mesela. Ba der. O zaman bazen. Mesela mı demez. De. Mü der. E, pek bir İstanbul beyefendisi. Çok teşekkür ederim. İlk başta onu gözünün önüne getirip ondan sonra mı şey yapıyorsun? Şarkı yoksa önce şarkıyı yazdın ondan sonra mı etkilendi inan? Yani e, aylarca belki de yıllarca Bedevilerle yatıp Bedevilerle kalkarsın. He, Gece, rüyada onu sen görüyorsun. sağda solda bunu söyle olur mu? Yıllarca sabah, ben Bedevilerle yattım kalktım de. Bir sabah da diyorsun ki tamam bu artık böyle bir şey. Ondan sonra Ege koş Bedeviler geldi gel. <gülüyor> Slatronlar geliyor. <gülüyor> Ege koş Bedeviler geldi. Öyle çağırdılar mı seni? Çağırdılar. He, tamam o zaman anlatım beyefendi de Urbeyi de Kazlar demek <gülüyor> o zaman Kazlar sağ... kovaladı Gece rüyalarında O şarkılar kolay çıkmaz Kazla... Zordur Kazlar kovalasın En hmm, evet, büyük Beddualardan en beddualar biridir Bir Çünkü kaz dünyada en sağlam kovalayan aynen, hayvanlardan aynen. Man, birisidir. Biz sonuç bundan, almadan bırakmaz. Buradan sevgili dinleyicilerimizi söyleyeyim. Aman babanızın böyle bir dua etmesine fırsat. Evet, mesela benim. köpek. Yaratmayı... Kovalar kovalar sonra bırakır. Ama kal hedef odaklıdır. Ee, sonuç odaklıdır. Diyoruz. Evet. Ve madem saati sonunda şöyle güzel bir dostluk kazandı haberi verelim mi? Ver aynen. tabi dostluk Doğru. kazansın. Ben de tut... bir, bir dostluk haberi vereyim istersen. Önce sen dostluğu şey yap sen ondan sonra ver istersen. Ben anlamadım ama <gülüyor> ne yapayım şu anda ben? Bekle. Haberini tamam. beklet. Şu anda beklet. Bak dostluk kazanıyor. Ben şimdi tam tersi haber vereceğim. Sen de zıttınaymış gibi oradan vereceksin ve dostluğun kazanmasını biz ne yapacağız? Daha da parlatmış olacağız. Tamam, Ama sen yani <gülüyor> mahsus yapacaksın. Mahsus. Ha, mahsus Mahsus yapacaksın. yani benim zıttıma. Şimdi dövüş sporlarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Natsukau. Evet. evet. Natsukau veya Mai Tai. Dövüş ee... sporları mı, dövüş sanatları mı? Ee, sporları dövüş... Mesela ben bir dövüş sanatçısı olarak... Değişik nelerden etkilendi? etkilendi. Mesela, mesela kazlardan etkilendi Ben de maymun stilimden turna, mesela. Turna vuruşu. Turna vuruşum var Fal, maymun. Dövüş Ve, mü, dövüş mü? E, bakayım. Dövüş yazılır, dövüş, dövüş. okunur. Mesela sövüş yazılır, sövüş okunur. Ha, gibi. onun gibi. Tamam. Usta bana bir sövüş versene lütfen kullanmak Üç, gerekirse Üç Üç seksen 80 euro'yu hemen yazıyorsunuz. Neyse Matey de performans gösteren Bandasak sen Performans gösteren değil, rakibini döven. Rakip rakip ola. Mesabık müsab, <gülüyor> olarak. Taycan çevrildiği için öyle dedim. Evet, bir kusura bakmayın. Şey ben de Google'ın taycasından çeviriyorum. Hmm. Rakibi Nopadon Kaloru tekmeyle nakavt etti. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? O, yani isimler konusunda benim sıkıntım var. Biz bilmiyoruz diye atıyorsun gibi geliyor bana. Vallahi aslında. ben de sanki biraz atıyorum gibi geliyor. Bana bile öyle geliyor. Oktar, Tek normal. Tekme yenen için sıkıntılı, atan için, için. Evet. Atan Atanı bir, tutan için evet, e, güzel bir durum. Güzel atan bir, bir yiyen sıfır. E, e, adam kendine geldiğinde 7 yedi yıldır yediğim hiçbir tekme bunun gibi olmamıştı. Adeta üstümden dozer geçti diye böyle bir açıklaması var. Onun üzerine demişler ki Dünya Mai tai Konseyi ya bu işte bir bit yeni var diyerek bu tekmeyi atan rakibini almışlar. Neye sokmuşlar? Doping testine. O tabii sen biraz daha şey bir yapım var doping. Çekapa mı Fahir? Çekapa sokmuşlar Oktay. Vallahi MR'a sokmuşlar. Bir dene görsünler. Orada Wolverine gibi bir demir mi var? Bu? Vallahi şeyin üstüne kom... Oktaycığım biraz naif sen... ol. Demir diyor. Durumu olan var, olmayan var. Adam titanyum daş patlatmış. Doğru geldi. Ayağını daş kaplatmış. Ayağını daş kaplatmış kemiği. Kar, kar topu yapmış. içine taş mı koymuş? Neredeyse o. <gülüyor> Neredeyse yani. o. Küçüklüğünde de öyle yapıyordu. Taş koymuş. Sarmasınlar o zaman bu şeyde. Sarmasınlar. Kestesinler burasını benim. sarıyorlar. <gülüyor> Ellerini sarıyorlar o dövüşçüler bir şeyler. Ya onun içinde bir şey varsa? Evet ve onu bal mumu, mumuna batırıp üstüne de e, o kırık camlara şey yapıyorlar. Ben onu <gülüyor> bir filmde seyretmiştim. Natsukao işte. Geziciler dondurmanın da. içine cam kırıkları koymuşlardı. Onu da buradan hatırlatalım. Onu geziciler yapmışlar Evet. Tabii. Neler neler yaptı bu gezici. Bu adamın geridir. da zaten biraz iyi dilerseniz bunun da gezici oldu ve o dönemde attığı tet bunu veya façesinden baktığınız zaman anlayabilirsiniz. Neyse kaba alkemi üzerine kaplayan titanyumdan yapılma plakaya yerleştirildiğini görünce o plakaya lak diye söktüm onu bahta bahta. Bahta beline beline demişlerse bundan sonra ıslak havlu koyuyoruz. MR'da platin bir şey yapıyor mu ya? Platin değil titanyum. Oyn titanyum. Bir şey yaparmız. Emizle bir şey yapıyor mu? Ne emiyor? Ema'a girilmiyor ya öyle şeylerle ha. metal şeylerle. Metal şey. Ya ben bir metal müzisyenistliği okuyayım da geleyim. E dostluk kazan daha birini verelim. Maalesef veremedim. bu sefer dostluk kazanamadı sevgili dinleyiciler önümüzdeki saatte arayacağız. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radio türsünüz modern sabahlar devam ediyor sevgili sana severler espriler şakalar buyursunlar. Instadaki mi? Gelişimi... Yoksa dostluk kazandı mı? Ya bir dostluk kazansın kurul Allah aşkına ya. ya bir dostluk kazanamadı gitti ya. Kurban olayım Oktay bir dostluk kazandır yani. yani ya. Yani Insta'daki gelişmeyi de ne yalan söyleyeyim çok merak ediyorum ama dostluk kazanmadıktan sonra insta'da istediği kadar istedik... gelişme Tabi Insta'da façada neler neler değişse dostluk kazanmadıktan sonra hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Evet Oktay hmm. dostlukkazananlar.com adlı internet sitesinden haberlerimizi alalım. Bu tamam. arada biraz geç ısındık ama e, biliyorsunuz bu gece İsmail ile Murat'ın ilk... Ee, uzun sahne deneyimleri var if performance oldu. Ona da davetiye verelim. Verelim mi? Evet, verelim gece, mi? O bu akşam sen, saat 20.30'da 20 20 kapı, açılacak, kapı ee, açılacak. 21 güzel gibi çatışmalar başlar. E, İkiliyi izleyecekler. Stand-up e, ikili dediğim teker teker, teker çıkacaklar. Güzel, güzel, hakikaten dolu bir gece bekliyor if performance oldu. E, iki çifte davetiyeler verelim. Bol bol verelim insanlara. gitsinler. Bol bol gülsün, hakikaten ne kadar gülsünler. yüksek gönüllüsüne Sağ iki çiftlerim. İki çifte veriyorsun. Eğer Çiftlerimiz on şöyle... ikişer kişiden oluşmaktadır mı? Yani ikişer iki kişiden, kişiden mi? Tamam. Hı -hı. E, o zaman iki EGB e davetiye çifter çifter veriyi diye Türkiye yaksınlar. Tamam onu da verelim ama şu müsaade ederseniz. dostluk bir kazansın lütfen. Sinan Güler. Sinan Güler'i biliyorsunuz. Ee, Gentilmen tavırlarıyla ne toplayan? Necidi Sinan Bey? Basketbolcu. Basketbolcu. E, Gentilmen basketbolcu. Dikkat basketbol. toplayan. E, tavırlarıyla ne toplayan? Övgü e, toplayan. Beyni. Övgü. Be, beyni. Övgü. Be, Övgü. Yani yani bir başka de işte saygı. Saygı değil. Övgüye yakın bir şey. Övgüye övgü. yakın. Vallahi, vallahi, <gülüyor> vallahi bravo yani Sinan'a falan gibi böyle bir. Tam buradaki kelimeyi arıyorum da ondan. Yoksa övgü övgü. <gülüyor> gibi bir şey. Nedir yani o? Neydi orada kelime? Teşekkür ne? alınır. Bir de ne alınır? Ee, Şükran. Iltifat iltifat iltifat iltifat, iltifat, iltifat, iltifat, iltifat, iltifatları toplayalım. okul yıllarına dönün. Bir teşekkür alınır. Takdir. De değil Aman mi? Takdir. Neredeyse oynanmış, bulamıyorduk. E, Fenerbahçe maçında e, bir kez daha gönülleri ne yapmış olabilir? olabilir? olabilir? Mesletmiş, fethetmiş. Fethetmiş olabilir. E, tek kelime olarak şey yap. E, feth değil. Gönülleri Gön yaptı kışt, yakalamış. Yani kazandı. Kavramış. Evet. Yani kazandı. Oyunun üçüncü periyodunda e, rakip takımın... Rakip e, rakip. Rakip takımın... E, Potasına mı? E, gardı. Ziz, gardı. Zizle. Zizle. E, kafa kafaya çarpışmış kafa ve sağ ya. ortasında başına yedi dikiş atılmış Sinan'ın. Aa, oh. Oracıkta, hemen oracıkta. Mı? Evet. E, ondan sonra milli basketbolcu e, seviyoruz Sinan Gülür'ü değil mi? Tabii seviyoruz. Hatırlıyoruz yani. da. Hatırlıyoruz tabii. E, yedi dikiş derya şokların... vardı, Derya. Büyükuncu mu vardı? Yüzücü. Onu da hatırlıyoruz değil mi? Onu hatırlıyorum. Ben. Ege mesela hatırladığı bütün isimleri sayacak şimdi. <gülüyor> Başka kim vardı Ege? Prekazi vardı hatırlarsın değil ya mi? Ben isimler golemine. söyleyeyim biraz dedim. Derya Büyükuncu. O ne da olurdu? yüzücüydü. Evet. Teşekkür ederim Ondan sonra dikiş atıldıktan sonra biraz kendine gelmiş toparlamış Sinan e, durumu. Ondan sonra ayağa kalkmış. ilk işi e, Fenerbahçe'nin e, Bençine, Bençin'e giderek... E, ...kardeşim sen nasılsın diyerek... ...sen e, benim kardeşimsin demiş ya. Yani. ...sarılarak onun durumu sormak... ...ben içine gel, onu, ben içine... ...onun yarılmamış mı? Dön dedim, Efendim? Bak Onunki yarılmamış <gülüyor> Hani şarkı bitsin ondan Ay sonra konuşalım. Küsmesin. Evet devam edebilirsiniz Ne de, Zeki'nki yarılmamış mı? Zeki'nki e, o da... O da yarılmış yani, ama az yarılmış. Hafif bir şey ya. varmış ama... Dikişsiz yani yarılmış. Dikişsiz. Zeki'ne de ne kafa sonra... de ne kafa varmış yalnız ha? Hmm, ondan sonra hastasıyız Sinan Güler'in diye eee sadece Galatasaraylı taraftarlar değil Fenerbahçeli taraftarlar da adamlar. Evet sadece Fenerbahçeli Galatasaraylı taraftarların anketmiş. değil tüm basketbol basketbollu severlerin e, neyilerini toplamış olabilir övgü dolu neyleri olmuş olabilir övgü dolu bakışları ne <gülüyor> topladı değil mi Hayır. herkes nazar nazarlar ifade etmişler evet Etiket ifade özgürlüğü dolu ifade ifad poliste alındı ha, ifade özgürlüğü mü ifade özgürlüğü değil övgü dolu neyleri olabilir sosyal medyada e yazılmış a e yazılan ne olabilir yazılar e sadece Şenet söylenen mi? değil e yazılan da dilek cevaplanır ifade dışında söz söyledim ya. Tam size ipucu sözlerinde mi? Sözleri, sözleri evet. ifade Aa. dolu sözleri, övgü dolu sözleri. Nail olmuş. Şentilmenci e, tavırlar. <gülüyor> ve sonuçta dostluk kazanmış mı? Dostluk evet, kazandı da, da kaybettik ya. Dostluk kazandı. Dostluk kazandı. Çok, Çok güzel konu bitme yaklaşımıymış bu ya. Evet, ya, tık, ya. Yapayım mı bir daha? Bak. Var, Sinangilerin övgü dolu sözleri de takdiri toplamış ve tabii ki herkese... Bir de kapı sesi koysam bunun sonunda daha güzel olacak. <gülüyor> Çıkma mı? Konuşarak stüdyodan <gülüyor> uzaklaştı. Çok güzelmiş. Evet. Çok güzel. Madem güzel dedin Oktay. Insta mı? Insta. Hadi Insta. Instasıyla, façesiyle e, model Bu sabahlar. Bu internet bizimdir. Bu sosyal medya bizimdir. Modern sabahlar seviyor sosyal medyayı. İşte Insta'da e, İsmail Sait Alpagu'nun kurucusu olduğu bir firma e, bir modül geliştirmiş. Modül. Modül deniyor değil mi buna? Modül veya nodül. Ses tellerinde olursa nodül. Instagram'da uzay olursa. uzay gemisinde olursa modül. Ee, şöyle. Hmm, bakayım. Ne olduğunu yani siz ben Siz benim örneklerime niye hiç birini vermiyorsunuz? Ben güzel Derdik açıklamaları atıyorum. Çok güzel anlattın ya. Zaten onu aldığım için ben Oktay'ı dinleyeceğim. Ağzı. Yoksa havadaydı herifin konuştu. Evet. Ne dediğini anlamıyordum. Herif dendi az önce yayında değil mi? <gülüyor> Şimdi artık Herif. benim gözümde adam. Adam gibi adam. Örnekten sonra adama dönüştü. Instagram'da bundan sonra isterseniz 20 dakika sonra isterseniz bir sene sonrası için şu fotoğraf şu tarihte yüklensin diyebileceksiniz. Aa çok, Aa, güzel. çok güzel. Bu neyle? Modül. Pardon ben tamam modülle. Ee, evlilik yıl dönümünüz mesela Evet. bundan sonra mesela bugün aklınıza geldi. Hemen evlilik yıl dönümünü şey yap. çek fotoğrafı. Şey var olan fotoğrafı diyorsun ki bu fotoğrafı şu tarihte koy. Falanca falanca her yıl 26 şeyde koy. Bir arkadaşının yani işte günü mesela. Umarım öyle koyarsın da şeyini de kendi gündemini de doğru takip edersin yani. O ne demek i̇şte, ölmemek mi yani? Ya ölmemek gündem. olabilir. O, o esnada sen ölsen o da bilmiş 6 mesela. ay öncesinde şey dersin ama unutmayayım da sıkıntı olmasın diye koyarsın. 6 ay sonra bir bakarsın evlilik yıl dönümünde. Tehhu fu <gülüyor> boşanma efekti miydi? <bu>. Evet, <gülüyor> anladım. Ayrılma olabilir. Anladım. Anladım, canım, illa evlilik, evlilik diye bir şey yok ya. İlla evlilik ıı. olacak diye bir şey yok. Mesela yani. boşanma yıl dönümünde de aynı şey yapılabilir mesela. <gülüyor> defa -few. defa -few. Ha bu evlilik mi? Feel, defa -few. Anladım. Ee, o yüzden bu bu da çok çok acayip tutacak abi demişler. Tutacak, tutacak. Bu İnşallah. modül sayesinde insanlar istedikleri tarihte, tarihte <gülüyor> Peki demişler. Bu modül sayesinde ne yapılacak? <gülüyor> bu modül sayesinde insanlar istediği tarihte fotoğraf koyabilecek demişler. Her, her gün para, kaç bir. tane fotoğraf paylaşılıyor Instagram'da? Insta'da. Aa, Insta'da, birlikte çektirdikleri fotoğraflar mı? Vallahi benim hesaplarıma göre, şöyle ben giriyorum çünkü üç aşağı beş yukarı her gün Insta'ya 40-45 tane fotoğraf konuyor. Oktay çünkü Türkiye'de sadece Türkiye'de Türkiye'de. dünyayı katarsan 5 katı 10 katı sadece gibi. senin takipçilerini söylemiyorsun değil mi Daha Abi, ben genel olarak bakıyorum Tabii, ben dünyayı takip ediyorum sadece sen genel bir, bir gazete şey... okurken de sadece ben e, Türkiye'de çıkan gazeteleri değil bir la gazette della sport bir e, efendim daily news <gülüyor> Değilimeyli, meyli, <gülüyor> Değili meyli. Haddini bilsin bu gazeteler Hepsini bilsin. Haddini bilen. Yuvarlak bir rakam vereceğim ama günde tüm dünyada Hı. 16 4... tane falan. 300, Kaç? 400? İyice abarttınız sizde ya. 340 bin. <gülüyor> milyon. <gülüyor> Çok abartıyorsunuz. 60 milyon üzerinde fotoğraf paylaşılıyor Instagram'da. Aa, Bunun yarısı yemek. Dörtte bir kedi. Kalanı da birlikte çektirdiğimiz fotoğraflar. İnsanlı fotoğraflar, insanlı fotoğraflar. Kalan yarısı yaz geliyor şimdi. E, ayak fotoğrafları, ayak yok. fotoğrafları başlayacak. Ama yok yeri şey çıkıyor. Beni takip artık. et diye böyle çiftler şey yapıyor. Yani, mesela kız Chase önden gidiyor, eliyle adamı tutmuş. Adamın elinin bir kısmı gözüküyor. Adam da fotoğrafı çekmiş. Beni takip et gibi böyle bir şeyleri var. Hiç yeni anladım. akım mı bu? Yeni akım, Aa, esas yeni akım var. Dead body akımı var. Nasıl ya? Ege senin yükselen tam bir şey oldun. Bu yaz senin yılın olacak yani. Nasılmış o? Dead body diye yeni bir erkek fizik tipi çıktı ya. Hiç haberim yok ya. Böyle hani bildiğin sağlıksız göbekli erkek. Ama böyle aşırı göbekli dedi. Tam benim gibi yani. Tam senin gibi. ve Ölüme göz kırpanlar mı? Yok ölüme göz kırpanlar değil. Leonardo DiCaprio'sundan tut. E, Matt Damon'unla tut. Hepsine böyle bütün vücutlarını çekmişler falan. Artık dead body e, kadınlar tarafından çok beğeniliyor, arzu ediliyor e, ve e, takdir görüyor. Dead body mi yoksa o vücut anlamındaki body mi? Yok yok dead body yani. Dead body Türkiye mi yani? E, dead body Türkiye'nin temsilcisi e, distribütörü Ege Kayacan'la beraberiz. Ne zaman çıktı bu akım? Nasıl oldu? Biz Yıllarsa, yıllarca fütursuzca sergilediğim vücudum artık bir akım haline geldi demek evet, ki. Ana akımlardan bir tanesi haline geldi. Hakikaten öyle. Erkekte böyle zımba gibi dipçik gibi vücutlar artık rahatsız, sene, edici, geliyor rahatsız edici geliyor kadınlara. Kadınlar artık biraz hafif göbekli efendime söyleyeyim normal. Adam gibi adam. Adam gibi adam. Normal adam vücudu diye. Yani karabildi. fazla adamlıktan Vücudumda göbek oldu bende mesela. Onu istiyorlar kadınlar. Vallahi göre. neler neler kimler kimler hakikaten çok acayip bir akım ve kadınlar da hastasıyız demişler. Ya artık böyle şeylerle uğraşmayacağız demişler. Aman ne kadar zımba gibi erkekler. Ben mi? vücudumla, barışış görünüşümle değil e, yaptığım işlerle hizmetlerimle gündeme gelmek istiyorum. Ne Bunlar iş yapıyorsunuz Ege da... Bey? <gülüyor> ne iş yapıyorum işte kağıt katlama sanatı gördüğünüz gibi. Evet. Sen ondan bir kurbağa yapabilir misin? Bir kurbağa yaparsan çok mutlu olacağım. E, kurbağa yapamam belki ama... Lan en kolaylarından bir tanesi. Gemi yapayım. Ya gemi istemiyorum. Ben kurbağa istiyorum veya kuğu. Kuğu ile kurbağa arasında bir seçimi yapacak olsan hangisini tercih edersin Kurbağa yap. Bence daha kolay. Ben de kurbağa yapacağım Yani çok kuğu sevindim. çünkü şeyi var. Olmaz. Hı. Efendim, üç kişi. Ben son dakikada bir katılayım dedim aranıza. <gülüyor> çünkü bir süredir sizi dinliyorum. Kafam çok karıştı. <gülüyor> Aa, çok güzel şarkı. Dur, bir saniye aç. aynısını söyleyeceğim. On the lonely highway. <gülüyor> Ay söylesin ya Dur Sevgili dinciler siz de söyleyin Ay ben hiç bilmiyorum diyenler Siz de söyleyin Bakın Hazır mısınız? Hazırız <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radio Tülesi'niz Modern Sabahları son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün programımızda bol bol dostluğun kazandığı anları vurgulamaya çalıştık ama ne kadar vurgulasak az. Bir de davetiyeler verecektik ama şöyle baktığımızda dakika olarak programımızın sonuna geldiğimize göre Twitter üstünden bir yarışma yapalım gün boyunca devam etsin ve şanslı isimler de bu akşam ilk performance hall'de gerçekleşeceğin Şuradan 2 kişi adlı stand up gösterisine İsmail ve Murat'ın gösterisine 2 kişilik davetiye kazansın diyoruz. Gösterin adı da çok güzelmiş Şuradan 2 kişi. Hakikaten çok güzelmiş Biz Şuradan 3 kişi diye bir şey yapalım isterseniz beğendiyseniz Valla beğendik. Beğendin mi Oktay? Beğenmiş. Çok beğendim ben. Beğenmiş sesini beğenmiş. çıkarmadığını, çıkarmadığını görmek kesinlikle beğenmiş. Aa, Gerçekten güzel. Ee, o zaman hemen yarışmamızı şey yapalım. Dostluğun kazandığı örnekler kazansın bu e, bugünkü şeyde biletleri kazanmak isteyenler, dostluğun kazandığı örnekleri göndersinler. Örnek Hadi vermek bakalım. isteyenler. Etme modern sabahlara gönderebilirler. Çok basit. İlla futbol ya da sporda olacak diye bir şey Hayır. yok. Dostluğun kazandı. Ben bir örnek verebilir miyim mesela? Mesela. Mesela örnek vermek gerekirse, dün gece mesela geldim siteye. Böyle park yerlerinin bir yerine kum dökmüşler. Ha, lütfen bir dakika. Inşallah. doğru örnek olsun İlk ilk örnek yani ikinci örnek çok ama çok yanlış güzel. olabilir ama ilk örnek oldukça önemli. Çok önemli. Şöyle bir şey oldu işte bir, bir park yerinde park yeri yok bir park yerine molozları koymuşlar çuvallar içerisinde bir bir buçuk ton kadar. Bir başka park yerinde de hemen ötesindeki park yerinde de kum dökmüşler. Ee, şimdi ikisi bir arada olsa bir park yeri boş olacak ve oradaki sadece benim için değil araçlardan birisi rahatlıkla park etmiş olacak. E, ...geceliğin geldiğinizde evinize e, takdir edersiniz ki evinize yakın bir yere park etmek istersiniz. O durumu görünce insan ne yapıyor? Sinirleniyor değil mi? Sinirle ne yaparsın? Etrafa zarar verirsin vesaire. Bir şeyleri yıkmak bir istersin. Bir şeyleri yıkmak istersin. Ama mesela ben ne yaptım? Bir o... şeyleri yapmak mı istedin tam tersi. Çünkü yap... yıkmak kolay, yapmak zor değil mi Oktay? Evet. Doğru. Doğru. Ben ne yaptım? E, gece saat birden sonra bir ile bir buçuk arasında bir buçuk ton molozu... Kumların üstüne çekmek suretiyle kimseye zarar vermeden de ilenmeden kendime park yeri kazanmış oldum. Sadece ben park yeri kazanmadım, aynı zamanda ne kazandı? Dostluk mu kazandım? İşte bu. Çok güzel örnekmiş e, ya. Ben bağlı. de vallahi korktum. Bu örneği 100 karakterde yazamıyorsan sen soruyu sor sadece Twitter'da Oktay. Tamam. Et modern sabahları dinleyicilerimiz cevaplarını göndersinler ve şuradan iki kişi gösterisine iki kişilik davetiye kazansın. İki şanslı dinleyicimiz onu da gün içinde sen Twitter'dan. Tebrik ederiz efendim diye duyurursun. Biz de yarın duyururuz artık kim? Olur abi. Olur mu abi. Aynen tamam o şekilde teşekkür yapalım teşekkür yani. O şekilde günlerken bu bir... ne yapacağım bugün diye şey yapıyordum. Onu da onda bağlamış olduk. Çok güzel. İstersen ver portatif bilgisayarını ben halledeyim. Abi gir telefonundan ya portatif ya bilgisayar abi, olacak diye bize yani, yani, yani. verir var. Bütün portatif. gün basmasını biliyorsun sabah sabah. Saba. Yine mağdur adam ya. Adam yine hakikaten yine mağdur ya mağduriyet edebiyatının önde gelen isimlerinden, ana akım öncülerinden Ege Kayacan'la beraberiz. Nedir bu mağduriyet akımı? Sorduk. Sorduk. Yani bu sorularınızda beni bir kez daha mağdur ediyorsunuz. Evet. Doğru diyor adam. <gülüyor> adam Bana yani diyor. küçük küçük şeyler benim portatif bilgisayarım olsa ne tweetler atardım. Evet. Şimdi çoktan feromer olmuştum. Niye canım küçük sen küçük de niye şeylerle... bir gelemedin? Ne gibi 30 bin takipçi bulamadın ya? Bulamadık falan. Valla ben yoksa bir... fermanlık yapacaktım. Espriler şakalar, favlamalar herkesi. Fawluyuyorsun Taki valla. Takip edene ağlını takip ederim valla. Neler neler? Ne espriler var aklında? Favlayarak vallahi... bizi tavladın Ege yani öyle söyleyeyim ya. <gülüyor> Bir <gülüyor> başka bir şey falla falla beni falla falla. Faiz güzel bir örnek verdi ee, dostlukla okay, ben ilgili. Ben de sana şöyle diyeyim. Senden bir örnek bekliyoruz. Dostluğun kazandı. Dostluğun mı? kazandığı bir örnek bekliyoruz. Dinleyicilerimize de Twitter'dan sorduk sorumuzu. Mesela e, şöyle bir köpek yanında kedi beraber uyumuşlar. Dost altında dostluk kazandı. Ha? Dostluk kazandı. Beraber <gülüyor> yatıyorlar mı? Uyuyor. <gülüyor> Uyumuşsun. Ben e, Bende de benzer bir örnek var. Evet Oktay. Hı -hı. Bir masa, masa üstünde e, bir tarafta zeytinyağlı enginar, öbür tarafta e, ondan sonra... E, taze fasulye. Taze fasulye. Abi şu olabilir mi? Bir tane tren, siyah beyaz bir fotoğraf düşünün. Trende bir kız var. Hı -hı. Koşarak adam trenin penceresinden kıza gül veriyor. Bütün fotoğraf siyah beyaz, sadece gül kırmızı dostluk kazandı. O dostluk... Senin... Dostluk bir Her mi? şey dostlukla başlar ama o yani. Baş... Gerisine karışmıyoruz ama dostluk. dostluk kazandı burada. Dostluk aşka dönüştüğünde yine dostluk kazandı. Tren kaçtı dostluk kazandı. Bir bankta oturan iki çocuk. Evet. Hı -hı. Çocuk. Ee, bir kız bir erkek. Evet Allah ee, bağışlasın. Erkek çocuk. Hafifçe uzanmış. Hafifçe kilodu. Ve e, bir çiçek vermiş. Bütün fotoğraf, fotoğraf siyah beyaz. Bütün fotoğraf siyah beyaz. Değil. Ama hafif yeşil tonları var. Bazı yerlerde. Tamam. Ama e, kırmızı olan tek şey var. Çocuğun Dostluk. O kırmızı olan tek şey dostluk. O da verilen uzatılan çiçek. Veya e, bir köpeğin yavru bir kediyi ne yapması olabilir? Yalaması mı? Emzirmesi olabilir değil mi? Dostluk kazandı. Dostluk kazandı. Dostluk kazandı. Ee, ve aslında orada annesi. şey de veriyorsun emzirmenin önemini çünkü ilk 6 ay ana sütü çok önemlidir. Evet. Bir tercü <gülüyor> kedi... burada ana olmuyor ama analık oluyor. Analık oluyor. Burada, burada içi nefretle dolu olanlara e, da şu soruyu sorduğunu ben duyuyorum. Bir kedinin süt annesi bir köpek olabilir mi? Evet efendim, efendim dostluk kazanılabilir. Olabilir. Olabilirse olur. dostluk. Örnekler çoğaltılabilir. Örnekleri göreceğiz dinleyicilerimizden. Biz de yarın sabah yine sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Depeş modda bitiriyoruz depeş mod Bir depeş çalsana Ege. <gülüyor> bu <gülüyor> değil ama bu, de, bu değil. Bu depeşten bunu ismi Ya sen çal o zaman. Ha bu ne ya? Bu Deneyim ne? Ya? Mi? portatif Ya değiştir şunu Ege. Depeşten değiştir. Bir gün mükemmel bir gün olacak.